Kardeşlerim, muazzez müminler, alem-i İslam istiklalini, hürriyetini nasıl elde edecek? Müslümanlar, siyasi, içtimai, kültürel anlamdaki bu istiladan nasıl kurtulacaklar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmet benzer krizlere mahkum olduğunda, Onları nasıl açtı? Yol haritaları neydi? Ona baksaydık, onların yoluna uysaydık, o yoldan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etseydik, Müslümanlar tarihin en derin krizini, en yoğun fetretini bugün yaşıyor olmayacaklardı. Kardeşlerim, Hicri 10. asırda, Hindistan'da bir devlet var, Moğol Devleti. Başında Ekber Şah adında birisi var. Ekber Şah Müslüman, kendine göre bir Müslüman. İran'dan bir sihirbaz geliyor. Kulağına eğiliyor, diyor ki, Ennebiyyül ummi olan, Ümmi Peygamber olan Muhammed'i Arabi Aleyhisselatu Vesselam'dan sonra bin yıl geçti. Artık Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini bitti. Onun devri kapandı. Bundan sonra senin dinin başlasa, sen öyle büyük bir devlete hükmediyorsun ki, devletinin sınırı bir tarafta, Güney Bangladeş'ten Afganistan'ın batısına kadar uzanıyor. En büyük devletlerden birine sahipsin. Sen böyle bir adamken Muhammed'in dini üzerinden bin yıl geçti hala neden onun dinine göre ibadet ediyor? İnsanların onun dinine göre namaz kılmasına müsaade ediyorsun, Ekber Şah, eddînul ilahi diye bir din uydurdu. Biraz mecusilikten, biraz Hinduizmden, biraz İslam'dan, biraz Hristiyanlıktan alarak bir din uydurdu. ''Dinler esasında özünde aynıdır.'' dedi. İslam'a göre namaz kılamazsınız, oruç tutamazsınız, zekat veremezsiniz. Hacca gitmenin yolları da kapanmıştır.'' dedi. Bin yıl sonra mecusilerin tapınaklarında yeniden ateş yanmaya başladı. Hindistan'da yeniden çan sesleri duyulmaya başladı. Yeniden Hindular mabetlerine putları dikmeye başladılar. İslam'ın yurduna bir matem düştü. Çocukları, babaları Allah Resulü Aleyhisselam'ın emrine, talimatına uyup sünnet edemiyorlar. Ortalıkta her yerde meyhaneler var. Umum haneler açmışlar, kadınları gene evine sokuyorlar. Müslüman kadınları zorla Mecusilerle, Hinduizme inananlarla evlendiriyorlar. Ezan-ı Muhammediyeyi yasaklamışlar. Müslümanları zorla Hindulara, hükümdara secde etmeye zorluyorlar. Camilerin minberlerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı susturmuşlar. Onun yerine la ilahe illallah ekber halifetullah diyorlar. Yani diyorlar ki ekber halifetullah Allah'ın halifesi diyorlar. Taala şa'nuhu ekber diyorlar. Bunun şanı yüce diyorlar. Birisi bir yerden geçerken hükümdarın yanında Allahu Ekber diyor. Yani Allah haşa Ekber Şah'dır diyor. İnsanlar da Celle Celaluhu diye onu tazim ediyorlar. Müslümanların inek kesmesi yasak ama evlerine zorla domuz eti dağıtıyorlar. İslam'ın ne kadar emri, talimatı varsa ayaklar altına alınmış. Yeni amentüler yazıyorlar. Amentülerinden Müslümanlara zorla dedirtiyorlar ki ben İslam'ı annemden babamdan taklit yoluyla öğrendim. ''Beni kör bir yola taşıdılar.'' ''Muhammed'i Arabi'nin dinine mahkum ettiler.'' ''Şimdi kendi rızam, kendi isteğimle onun dininden ayrılıyorum.'' diye ''Yeni amentüler oluşturmuşlar.'' ''Hani bir zamanlar birileri adına da amentüler oluşturmuşlardı.'' Kâbe'nin yollarını kapatmışlardı.'' ''Birileri adına mevlitler yazmışlardı.'' ''Şimdi onları Ekber Şah adına yazıyorlar.'' Camiler susmuş, Müslümanlar susmuş, İslam, Endülüs krizini yaşıyor kardeşlerim. Sekiz asır İspanya'da Endülüs İslam Devleti vardı. Sonra orada Hristiyanlar tarafından orası işgal edilince, istila iş edilince Müslüman kadınları atların arkasına bağladılar, süründürerek şehit ettiler. Müslüman erkekleri kaynar kazanın içine attılar. Çocuklar vardı çocuklar. On yaşına kadar kiliseye gidiyorlar, kilisede onlar... Hristiyanlığın kitabı İncil'e ezberliyorlar. Muhammed bin Abdü Refik diyor ki kendimi Hristiyan zannediyordum. Annem babam korkudan kendilerini Hristiyan gösteriyorlar. İslam'ı terk ettiler. Okuldan eve dönüyorum arkadaşlarım anlatıyorlar annesine diyorlar ki İncil'den şu kadar ezberledim. Anneleri hediye veriyor, ben anlatıyorum, diyorum ki anne İncil'den şu kadar ezberledim, annem alıyor. Babama diyorum, babam ağlıyor, diyorum ki acaba ben bu evin üvey evladımıyım mıyım? İncil'i ezberlediğimi söylüyorum, anam ağlar, babam ağlar. Sonra babam bana Müslüman olduğumuzu açıkladı, bir paskalya günü babam beni kayıkla fasa mahribe geçirdi arkasını bilmiyorum, belki bizim evi de bastılar, Kur'an'ı buldular, seccadeyi buldular, belki babamı da öldürdüler. Kardeşlerim, İspanya bugün var öncesinde 8 asırlık bir Endülüs İslam devleti vardı. İmam-ı Buhari'leri çıkaran Mavera'un Nehir, Türkistan bölgesine komünizma geldiği zaman, İslam'ın izini oradan sildiler. Şimdi Hint coğrafyasında, Bugün 500 milyon insanın yaşadığı yerde, Bangladeş'ten Afganistan'ın batısına kadar olan yerde, 4 asır önce İslam, camiler, sokaklar, evler, mateme bürünmüşler, İslam o diyarda yetim olmuş. Kimse ağzını açıp da Allahu Ekber diyemiyor. Öyle bir zamanda Serhent'ten, 971 yılında dünyaya gelen, Ahmed'i Faruk, İmam-ı Rabbani Hazretleri, ''İnneddîne indallâhil-İslam, Allah'ın dinini Ekber Şahlar vallahi söndüremezler.'' Her ne kadar onlar adlarına mevlidler yazsalar da, ''Teâlâ şe'enuhu deseler de, şanı Yüce Ekber'in deseler de, onlara bir takım ifadeleri yakıştırmış olsalar da, Allah'ın dininin önüne kimseler geçemeyecekler. Öyle bir durum, öyle bir zaman ki kardeşlerim. Müslümanların boyunlarında Hinduların zünnları var. Hinduların ellerinde Müslümanlara ait tesbih var. Yani dinleri birbirine karıştırmışlar. Alimler Allah'tan değil insandan korkuyorlar. Saraya girdikleri zaman Ekber Şah'a secde ediyorlar. Allah'ın dinini müdafa edemiyorlar. Öyle bir zamanda serhente Hazreti Ömer radıyallahu anefendimiz'in soyundan gelen Ahmed Faruun sesi duyuluyor. Yuridune en yutufunur Nurallahi bi affahim ve yeballahu illa en yutemmanura. Onlar ağızlarıyla, onlar sultanlarıyla. Onlar kendilerine ait dünya alimleriyle Allah'ın nurunu söndüreceklerini zannediyorlar. Zannediyorlar ki Hindistan Endülüs gibi olacak. Orada Allahu Ekber kalmayacak. Orada Kur'an Hakim kalmayacak. İmam-ı Rabbani Hazretleri Müslüman valilere, alimlere, meşaihe mektuplar yazıyor. Allah rızası için Hazreti Mustafa'nın dinine yardımcı olun. Ellerinizi değil, bedenlerinizi İslam'ın taşının altına koyun. İslam bu topraklarda mateme düşüyor. Allahu ekber demeyi nesilleriniz unutacak. Allah rızası için ayağa kalkınız din mübin İslam için. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın emanetine sahip çıkınız. Ses verin diyor Müslümanlar, medreseler, tekkeler, valiler, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenler. Ses veriniz, bu sese karşılık veriniz. Ekber Şah ölüyor, yerine oğlu Cihangir Şah geliyor. İmam-ı Hazretleri 43 yaşında. Onun mektuplarını Şiiler sultana ulaştırıyorlar. i̇mam Rabbani Ahmed i Faruk adında birisi. Her tarafa mektuplar gönderiyor Müslümanlara. Uyanın diyor, ayağa kalkın diyor. Allahu Ekber diyor, Muhammed Resulullah diyor. Bin yıl geçse de İslam bitmez diyor. İnned dîne indallâhil İslam diyor. Kıyamete kadar Allah'ın dini devam edecek diyor. Ekber Şah'ın oğlu Cihangir adamlarını gönderiyor serhende. İmam-ı Rabbani Hazretlerini alıyorlar saraya götürüyorlar. Yanında beş tane öğrencisi var. Onlarla saraya geliyor Cihangir'in oğlu Şah Cihan var. İmam-ı Rabbani'ye biraz muhabbeti var. 2 tane saray alimini yanına alıyor. Saray alimi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin yolunu kesiyorlar. Diyorlar ki babam sana kötülük yapacak. Babam seni zindana atacak. Şu alimlerde diyorlar ki ölüm olduğu zaman ruhsat hali var. Sultanlara secde edilebilir. Babama secde etsen, yanına girsen de seni zindana atmasa. Minberlerde insanlar Allahu Ekber'i unutmuşlar. Allah diyorlar, halifetullah diyorlar. Yani ekber halifetullah diyorlar. Ekber halifetullah Allah'ın halifesi. Haşa, Allah'ın yerine sultanlarını koymuşlar. Öyle bir zamanda İmam-ı Rabbani Hazretlerini Cihan Girin sarayına getiriyorlar, içeriye giriyor. Etrafta vezirler var. Etrafta dünya alimleri var. Orada Cihan Girişah şah var. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne emrediyorlar secdeye kapan. Kırbaçlar ellerde kalkıyor İmam-ı Rabbani'ye talimat veriyorlar. Secdeye kapan diyorlar. O büyük alim Serhenten Hazreti Muhammed'in sesine ses verin. Ey Müslümanlar din -i mübin -i İslam tehlikede diyen... O büyük alimi Rabbani diyor ki: "Ma'acette lighayrillah qattu ve len asuda lighayrihi abada." Allah'a yemin olsun ki bu başım doğduğumdan bu tarafa Rabbim'den başka kainatın sahibinden başka kimseye secde etmedi, vallahi etmeyecek.'' Onları secdeye kapan diyorlar, kırbaçları kaldırıyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri sarayda meydan okuyor. Ahmet bin Hanbel gibi onu da saraya götürmüşler. Kırbaçları kaldırıyorlar, kabul ediyorlar Kur'an'ın mahluk olduğunu Kur'an'ın insanların kitabıyla aynı seviyede olduğunu kabul et diyorlar. Kırbaç yiyor İmam-ı Ahmed Rahmetullahi aleyh. Her kırbaç sesi onun bedenine indiğinde onun ağzından "A'tuni şey'en min kitabillahi ev sünneti Bana ya Allah'ın kitabından ya Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetinden delil getirin." diyor. Şimdi Hint coğrafyasında İmam İmam Rabbani var. Sarayda meydan okuyor, Goaalyar Kalesine gönderiyorlar. Arno Tom Bey Batılı tarihçi diyor ki: "Goalyar'ın o soğuk kalesine koydular İmam Rabbani. Zalim sultana baş kaldırdı diye. Ona secde etmedi diye. Allah Resulü'nün yoluna imdad edin diye Müslümanları teyakkuza çağırdı diye kaleye koydular." binlerce mecusi, binlerce hindu müslüman oldu. Yüzlerce müslüman yanına geldi, tevbe etti. Baktılar ki zindanlar değişiyor. İmam-ı Rabbani orada Hazreti Yusuf gibi ya sahibeyi sicini a'rababun mutafarrikun hayrun emillahu'l vahidul kahar. Hazreti Yusuf'u zindana koymuşlardı. Yusuf Aleyhisselam zindanda arkadaşlarına şu kadar ilaha secde etmek mi yoksa bir olan kahar olan Allah'a secde etmek mi daha hayırlı demiş. İnsanları imana çağırmış. Şimdi Govalyar Kalesi'nde binlerce Hindunun Müslüman olmasına vesile olan Allah Resulü'nün öğrencisi İmam Rabbani var. Oradan mektup yazıyor öğrencilerine, evlatlarına, talebelerine Ailesini sürmüşler. Evinde çocuklarını sürmüşler. Yedi tane oğlu var, yedi evladına da Allah Resulü Aleyhisselam'a olan muhabbetinden dolayı Muhammed adını koymuş. Muhammed Masum, Muhammed Yahya. Allah Resulü'nün sünnetiyle bu toprak dirilecek diyor. Yazıyor, zindandan mektup gönderiyor eşine, talebesine, oğluna diyor ki Ahmadullah, Ledi rızakını. Ahmadullah, Ledi Razakanil ilâafiyet fi Zindanda beni, şu afiyetle, şu kemalle rızıklandıran, kemale erdiren Allah'a hamdü senalar ediyorum. Zindanda o kadar zevke, o kadar büyük kemale ulaştım ki bunu tarif edemem diyor. Oradan gönderdiği mektuplarla öğrencilerini Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyyesine itibar etmeye çağırıyor. Çıkarıyorlar, üç buçuk yıl İmam Rabbani Hazretleri'ni askeri karargahta saklıyor Cihangir Şah. Bakıyor ona, izliyor onu. Bir saraydaki alimlere bakıyor, elini öpenlere bakıyor, secdeye kapananlara bakıyor, bir de İmam-ı Rabbani'nin karargahtaki inkılabına bakıyor. Asker değişiyor, yüzbaşı değişiyor, binbaşı değişiyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerine geliyorlar, ona intisap ediyorlar. Onun o halini, sünneti senin yeye ittibasını, Cihan Gir şaha gelip de özür dilememesini, beni affet dememesini, izzeti sadece Allah'a teslimiyette aramasına bakıyor. Dayanamıyor Cihan Gir yanına geliyor, ellerine kapanıyor. Ben de öğrencim olsam, öğrencin olsam beni de kabul eder misin hocam? Ahmet Faruk diyor. Üç buçuk yıl sonra karargahtan Ahmed i Faruk hazretlerini evine gönderiyor. On ayı kalmış. On ay, sekiz gün sonra Rabbine irtihal edecek. Zindanlar mübarek bedenini yormuş. Taketi kalmamış. Evinde Rabbi ile baş başa kalmak istiyor. Ama arkada büyük bir inkılap var ekber Şah'ın uydurduğu dinine setmiş, Tekkelere talimatlar göndermiş. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine uymayan tarikat bidattır, lanetlidir buyurmuş. Şeriat tarikattan üstündür, tarikat şeriata bağlanacak buyurdu.'' ''Vahdedi vücudu ortadan kaldırdı, Rabbimize bu halle ulaşılmaz.'' dedi. ''Ne kadar haram varsa Ekber Şah'tan gelen, onları kaldırdı, yüreklere imanı, İslam'ı taşıdı.'' Bangladeş'ten Afganistan'ın batısına kadar İmam-ı Rabbani Hazretlerinin sesi duyuluyor. Öğrencileri onun mektuplarını okuyorlar. ''Evine çekiliyor, hastalığı artıyor, şiddetleniyor.'' Muharrem ayında diyor ki öğrencilerine ''Öyle zannediyorum ki dünyada 45 günlük bir zamanımız kaldı. Allah gösterince görür. Hazreti Ömer Medine minberinde İran'ı görür. Sariye'ye emreder, daha çık der. Ama Ebu Lüle onu hançerlemeye gelir arkasındaki adamı göremez. Rabbim gösterince, beyan edince zahir olur her şey.'' İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin artık son anları. Safer ayına giriyor, öğrencilerine ağladığı bir halde diyorlar ki, ''Bu ne haldir? Neden ağlıyorsun?'' ''Şevkullika'' diyor, ''Rabbime ulaşmayı istiyorum.'' Dünyadan ayrılmayı bu gribetin bitip, Mevlam'a ulaştığı o anı görmek istiyorum. Öğrencileri, talebeleri ağlıyorlar, diyorlar ki... Efendim diyorlar. Bizim bir hatamızı, bizim bir yanlışımızı mı gördün? Neden bizi bırakıp da gitmek istiyorsun? Allahu ahabbu ileyye minkum diyor. Allahu ahabbu ileyye minkum. Rabbim bana sizden de dünyada olan her şeyden daha sevgili diyor. Hastalığı gittikçe şiddetleniyor. Dünyalık neleri varsa onları infak ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine o kadar ittiba etmiş ki, geride bir şeyler bırakmak istemiyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam her şeyi sadaka olarak verip de Rabbine gitmiş. O da her şeyi sadaka olarak veriyor. Son gecesi İmam Rabbani Hazretleri'nin giydiği elbiseleri de çıkarıyor bir kısmını, Onları da sadaka olarak veriyor, ince bir elbise var, talebelerine dönüyor, diyor ki bundan sonra sizi şu hasta bedenimle daha yormayacağım. Bu bizim son gecemiz, dünyadaki son gecemiz diyor İmam-ı Rabbani Rahmetullahi Aleyh. Bütün elbiselerini verdiğinden, ince bir bez üzerinde kaldığından kendisini sıtma tutuyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ı da iki defa sıtma almıştı. O sıtmayla tir tir titriyor. Salı 28, seferin 28'i, salı günü kuşluk vakti. O halde öğrencilerine yine Allah Resulü Aleyhisselam'ın dini İslam'ı anlatıyor. Diyorlar ki hocam bu halde anlatmasan peki zaman daraldı Rab'be gidiyoruz. Şunları da söyleyeyim diyor. Sonra vakit ilerliyor. Beni sağ tarafa döndürün diyor. Sağ omuzu üzerine dönüyor. Elini Sağ elini yanağının altına koyuyor. Allah Allah Allah diyerek bir kuşluk vakti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi Ahmet Faruk İmam-ı Rabbani Hazretleri Rabbine gidiyor. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِ ila رَبِّكِ رَضِيَةً مَرْضِيَّ Ey mutmain olan nefis, sen Rabbinden Rabbin senden razı olduğu halde dön ahirete, dön o salih kulların arasına gir cennete. O hitapla İmam-ı Rabbani Hazretleri dünyadan ayrılıyor. Kardeşlerim, arkada i̇mam Rabbani'nin ardından hakim İslam Şah Veliyullah İddihlevi Hazretleri geliyor. i̇mam Rabbani ana hatlarıyla İslam'ın yekün çizgilerini çizmiş, o detaya iniyor hakim İslam Şah Veliyullah İddihlevi. Ekber Şah hisamı ortadan kaldıracaktı, onun oğlu Şah Cihangir, onun oğlu Şah Cihan, onun oğlu Alemgir geliyor İmam-ı Rabbani'nin oğlu Muhammed Masum'un talebesi. O kadar alim bir devlet adamı ki ne kadar şehrin dışında olsa cuma günleri geliyor. Cuma namazlarını okulduruyor. Ramazan geceleri sabahlara kadar seccadenin üzerinde namaz kılıyor. Hafızul Kur'an, Fetevai Hindiye diye maruf olan o en muhalled fetva kitaplarından birisini onun telif ettiği ulema heyeti bir araya getiriyor. İmam-ı Rabbani sünnete o kadar bağlıydı ki kardeşlerim, sofraya oturdu kardeşleriyle, öğrencileriyle. Yemekten sonra dua ettiler, duadan sonra Fatiha okuyorlardı ki olmaz buyurdu. Her zaman Kur'an okuyalım ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemekte dua yaptı, sonra Fatiha demedi. O halde siz de diyemezsiniz çünkü küllü bid'atim dalale. Sünnete uymayan her şey sapıklıktır buyurdu. Sünnete İmam-ı Rabbani aleyh o kadar itibar etti ki bir öğrencisine bana karanfil getir dedi. Karanfil getirdiler altı tane. Eline aldı mübarek yüzü değişti. اِنَّ اللّٰهَ وِتُرُونْ vitra, Allah tektir, teki sever. Hz. Muhammed Aleyhisselam böyle buyurdu. Tek getirmek müstehap. Bütün dünyayı verseler Allah Resulü'nün bir sünnetini terk etmeyin. Bütün dünyalara Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın bir sünnetini değişmeyin. Neden altı tane karanfil getirdin, yedi tane getirmedin diyor. Böyle bir sünnet... O sünnete ittiva edince şimdi İmam-ı Rabbani'nin ardından nedvetül ulema diyobendiler geldiler. İslam'a altın çağını yaşatıyorlar. En muhallet eserleri hadisle şerleri onlar yazdılar. Yeniden orada bir basu ı badel var kardeşlerim. Bir buçuk asırdır ümmetin önüne geçen sahte kahramanlar sünneti seni yeden uzaklaşmaya çağırdılar. ...modern bir İslam anlatmaya çalıştılar. Sünnet-i ile olmaz dediler. İmam-ı Gazali Gazalilerle olmaz dediler. Allah Resulü Aleyhisselam şu zamanda yaşadı dediler. Ama bu ümmete en büyük, en yoğun fetreti, en derin krizi yaşatıyorlar kardeşlerim. Kur'an'ın sahibi buyuruyor, buyuruyor ki... لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنْ nur İnsanları ideologyaların karanlığından Kur'an hakimle Hazreti Muhammed Aleyhisselam çıkaracak. Onun için İmam Murabbaani Hazretleri serhanten ses verdi. Ey Hind Yarımadası dedi. Ey alemi İslam dedi. Yeniden Hazreti Muhammed'in yoluna dönüyoruz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yeniden sünnete dönüyoruz dedi. İlelislamim min cedidin yeniden İslam dedi. Sahabe-i Kiram gibi Kur'an'ı yüreklerimize yazalım, sünneti yüreklerimize yazalım, Allah Resulü nasıl oturduysa öyle oturalım, nasıl yürüdüyse öyle yürüyelim, öyle yaptılar. Hint coğrafyasında bugün 500 milyon Müslüman yaşıyorsa oranın İspanya olmasının önüne geçen, Allah'ın inayetiyle İmam-ı Rabbani Hazretleri bu ümmet yeniden İmam-ı Rabbani'lerin yolundan Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine yönelince kurtulacak. O zaman Charlie heptolar Hazreti Muhammed'e sövemeyecek. O zaman bu ülkede zekâ sadaka paralarıyla kurulan gazeteler Charlie heptoların karikatürlerini, sebbiyelerini yayınlayamayacaklar. O zaman kutlar yıkılacak, o zaman ekber Şahların dünyadaki saltanatlarına son verilecek. İmam-ı Rabbani'lerin yolundan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dünyasına medeniyetine dönmek. Kur'an-ı Hakim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi o yola çağırıyor kardeşlerim. Tecdit yoluna, yeniden bu ümmeti kurtarma yoluna nasıl olacak, nasıl kurtulacak işte yol, işteyiz i̇mam Rabbani'lerin yolu. Onun için Ali Haydar Efendiler, Abdülhakim Arvasiler, Bediüzzamanlar, Mehmet Ait Kodkular, Mahmut Sami Efendiler, Gümüşhaneviler, Süleyman Efendiler, Mahmut Efendiler hep i̇mam Rabbani'yi okudular. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın büyük inkılabını İmam Rabbani üzerinden anlamaya çalıştılar. Bu ümmet İmam Rabbani yanlarsa oradan Medine'ye yönelirse işte o zaman istiklaline kavuşacak.